Lev Nikolayevich Tolstoy En Büyük Ceza Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar Ukrayna'nın büyük bir köyünde Şıpak adında zengin bir köylü yaşıyormuş. Trohim adındaki yoksulsa Şıpak'ın işçi olarak tuttuğu bir köylüymüş. Gel zaman git zaman Şıpak'ın güzel kızı Vassa bu fakir köylüye gönlünü kaptırmış. Derken bir gün meseleyi babasına açmış. Bunu duyan Şıpak küplere binmiş, ve Trohim'i evden kovmuş. Onunla alay ederek, ''Ancak ince mavi kumaştan palto içinde, kendi atınla arabanla bana geldiğinde kızı sana veririm.'' demiş. Delikanlı bu kadar zengin olabileceğini aklından geçirmediği için, kederinden kendini suya atıp öldürmek istemiş. O sırada oradan geçen, Pridibalka adlı bir çiftlik bahçıvanı onu kurtarmış. Bu kötü kalpli insan, halk arasında insan kılıklı bir şeytan diye biliniyormuş. Pridibalka, Trohim'i kurtardıktan sonra köylerinden geçerek bir tüccarı öldürüp soyması için onuğa yartmış. Bunun üzerine Trohim, Pridibalka'nın da yardımıyla karanlık bir gecede orman içindeki ana yolda planlanan cinayeti işlemiş. Cinayet izlerini de ortadan kaldırmış. Trohim, para ve malların yarısını alıp atları uçurumdan yuvarladığı için yapılan soruşturmada tüccar ve uşağının feci bir kaza geçirdiği sonucuna varılmış. Ayrıca Pridibalka, Şipa sinirlendirmek için Trohim'e para verdiği söylentisini bütün köye yaymış. Trohim bu sırrı sadece nişanlısına anlatmış. Bunun üzerine kız ona gelecekteki alın yazısını öğrenmek için geceleyin öldürdüğü iki kişinin mezarına gitmesini öğütlemiş. Trohim öğüdü tutup oraya gittiğinde gizli bir ses ona Allah'ın kendisini kırk yıl sonra cezalandıracağını söylemiş. Trohim ve nişanlısı bunun çok uzun bir zaman olduğunu ve bu zaman içinde günahlarını bağışlatmak için bir yol bulabileceklerini düşünerek evlenmeye karar vermişler. Trohim Pridibalka ile konuşup, Allah ve günah diye bir şey olmadığına inandıktan sonra içini kemiren vicdan azabından kurtulmuş. Zengin şıpakta gençleri kendi haline bırakmış ve Trohim ticaretle uğraşarak yavaş yavaş zenginleşmeye başlamış. Önce kasabaya, sonra da şehre yerleşmiş. Artık ona Trohim Semonovic Yaşnikov diyorlarmış. Derken bir gün karısı ölmüş. Yalnızlığın verdiği acıyla vicdan azabı çekmeye başlamış. Vicdan azabına dayanamadığı bir gün papaza giderek derdini anlatmış. Papaz da ona bir kilise yaptırırsa günahının bağışlanacağını söylemiş. Trohim kiliseyi yaptırmış ama yine de hiç huzurlu değilmiş. Bu ruhsal durum içindeyken ikinci kez evlenmiş, Petersburg'a taşınıp, şatapatlı bir hayat sürmeye başlamış. Orada herkesten saygı görüyormuş. O sırada, bir manastırdaki mübarek bir ihtiyar kendisine, cinayeti bağışlatmasının tek yolunun, haksızca edindiği bütün malını mülkünü dağıtıp, yoksulluk içinde kendi emeğiyle yaşadığı takdirde mümkün olacağını söylemiş. Fakat Trohim, bu cesareti kendinde bulamıyor, bir takım bahanelerle kendini haklı görüyormuş. Bu şekilde aradan uzun yıllar geçmiş ve en sonunda o korkunç 40. yıl gelip çatmış. Truhim'in mezarda duyduğu ceza hükmü o yıl gerçekleşecekmiş. Kendisini nasıl bir kader beklediği düşüncesi ihtiyarı kahrediyormuş. İşlediği günahı bilgin oğlu Aleksandr'a çıtlatmış. Oğlu babasının günahını tam olarak bilmemesine rağmen onu teselli etmeye başlamış. Allah diye bir varlığın olmadığını, bu sebeple ondan ve mahkemesinden korkmanın budalalık olduğunu, ahiret diye bir şey olmadığını ve bundan ötürü ruh için tasalanmamak gerektiğini, eski boş inançlardan kurtulmak gerektiğini anlatmış. Nihayet 40 yılın son günü de gelip çatmış. Trohim artık ne yapacağını şaşırdığı bir sırada kopan korkunç fırtına ruhunu iyice altüst etmiş. Artık yıldırım vuruşunu bekliyormuş ki fırtına dinmiş. Bunun üzerine Trohim gittikçe daha kuruntulu, korkak, asık suratlı olmaya başlamış. Bilgin oğlu Aleksandır sürekli Allah ve ruh hakkındaki görüşlerini tekrarlayarak ''Bu koca karı masallarından kendini kurtar baba'' diye öğüt verip onu biraz olsun avutuyormuş. İhtiyar da ''Artık bunlardan kurtuldum'' diyormuş. Günleri böyle geçerken... 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede suçunun cezasını çekmeye başlamış. O gece oğluyla konuşup yalnız başına odasına çekildiğinde şunlar geçiyormuş kafasından. ''Allah yok, ruh yok, ceza yok. Ne güzel. Boşu boşuna çekmişim bunca zamandır bu kadar acıyı. Alexander'ın dediği gibi hepimiz yaşamak için boğuşuyoruz birbirimizle. Öldürüyoruz birbirimizi. İşte var olma savaşı ve hayatın kanunu bu.'' Sadece bu. Bana bu savaşı Allah kazandırdı. Allah mı kazandırdı? Ne saçmalık. Dil alışkanlığı işte. Bu zaferi hiçbir ilah kazandırmadı bana. Ben başardım. Ben kazandım. Hepsi o kadar. Sonuçta herkes savaşır ama kim kazanırsa zaferden o yararlanır. Bu savaşta da ben kazandım ve ben faydalanıyorum. Rahatım yerinde. ''Sadece o olay benim hayatımı mahvediyordu ama ondan kurtuldum artık. Beni çekemiyorlar, biliyorum.'' Daha sonra çilekeş keşişin sözlerini hatırlamış. ''Herkes zengin olmak ister. Madem ki sen de istiyorsun, öyleyse çalış. Gelip eline vermelerini bekleme.'' O anda birden durup Alexander'ı düşünmeye başlamış. ''Alexander her yıl kendisine verdiğim 20 bin rublenin yetmediğini söylüyor.'' ''Harçlığını on bin ruble daha artırmamı istiyor. Buna yanaşmayışım hoşuna gitmiyor olmalı. Şimdi ben ölünce her şeye konmayı hesaplıyordur herhalde.'' Demiş ve birden gerçekle yüz yüze gelmiş. Oğlu da onun ölümünü isteyecekti tabii. ''Zafer kazanmak istiyorsan savaşmalısın. Ben savaştım, öldürdüm. Ya oğlum için kimin ölmesi lazım?'' Diye geçirdiği içinden ve yatağından doğrularak Kimin olacak? Benim ölmem gerekiyor Ben ona bir engelim Ne kadar verirsem vereyim Bu ben öldükten sonra elde edeceğim mallarla kıyaslanamaz Demiş Alexander'ın bakışları sözleri Trohim'in gözünün önüne geldikçe Oğlunun kendisini öldürmek istediğini düşünüyormuş Hem niye istemesin ki? Okur, yazar, boş inançları olmayan bir insan o. Niçin beni öldürmesin? Hadi başını belaya sokmak istemediğini düşünelim. Ama zehir ne güne duruyor? O an oğlunun hiçbir iz bırakmadan insanı öldüren zehirlerden bahsettiğini hatırlamış. Eğer onda böyle bir zehir varsa, niye bana içilmesin ki? Herhalde içirir. Zaten işimi yüzüstü bıraktığımı... Daha fazla şeyler yapabileceğimi söyleyip duruyordu. Evet, evet. Bir bardak çay. Sonra her şey tamam. Bunu yaptırmak için aşçıları da elde edebilir. Onların hepsi satılık insanlar zaten. Sonra uşağı gözünün önüne gelmiş. Ona bin ruble versem her şeyi yapar. Aşçı da öyle. Bu düşünceler Trohim'in yüreğini ağzına getirmiş. Biraz sakinleşmek için karyola yanındaki sehpada duran şekerli suyu içmek istemiş. Bardağı eline aldığında dibinde bir beyazlık ilişmiş gözüne. Kendi kendine, ''Kim bilir ne? Hem beni kandıramaz artık.'' Demiş. Gidip suyu dökmüş. Bardağı sürahiden doldurup içmiş. ''Evet, herkesin savaşı bu. Ağzımı açmadan savaşmalıyım. Hep tetikte durmalıyım.'' ''Sadece karımın yiyip içtiği şeyleri yiyip içmeliyim.'' Fakat bu da sakıncalı. Malımın de biri ona kalıyor. O da biliyor bunu. Zaten yoksul olan ana babası ne zamandır bu payı ondan isteyip duruyor. Demek savaş var. Peki öyle olsun. Öyle bir şey yapmalı ki ölümüm onlara bir fayda sağlamasın. Bir vasiyet yazıp onları mirastan mahrum etmeliyim.'' Ölümüm onların işine yaramamalı. Evet, evet. Yarından tezi yok. Bunu yapıp onlara bildirmeliyim. Trohim bunları düşündükten sonra biraz uyumak istemiş ama düşünceleri buna izin vermemiş. Kalkıp hırkasını ve terliklerini giymiş. Vasiyetini hazırlamaya başlamış. Vasiyetinde bütün malını hayır kurumlarına bağışlıyormuş. İşini bitirince yapmak istemiş ama aklına birden bile kapıcıyla uşağa gelmiş. Kendini onların yerine koyarak ya ben onun gibi 15 ruble aylıkla çalışan bir uşak olsaydım, 5 oda ötemde bir para babası uysaydı, Allah ve hesap gününün olmadığını inansaydım, ne yapardım acaba? Ne olacak? Tüccara yaptığımı tabii. Trohim bu düşünceler üzerine tepeden tırnağa korkuyla öpürmüş. Yerinden kalkıp kapıyı kilitlemeye gitmiş. Fakat kilit bir türlü tutmuyormuş. Aklına kapıya sandalye dayamak gelmiş. İki sandalyeyi yan yana koyup birini mendille kapı tokmağına bağlamış. Böylece kapı açıldığında gürültüyü duyabilecekmiş. Bu işi de bitirince yatağına gidip yatmış ama ancak sabaha doğru uyuyabilmiş. Öyle geç vakti kadar uyumuş ki karısı merak edip kapıyı açtığında sandalyeler büyük bir gürültüyle yere devrilmiş. Trohim korku içinde sapsarı bir yüzle sıçramış yerinden. O kadar korkmuş ki ''Kim var orada? Ne istiyorsun? İmdat!'' diye bağırmış. Epey bir müddet kendine gelememiş. Biraz toparlanınca karısına kendisini öldürmeye geldiklerini sandığını, ne olur ne olmaz diye kapı arkasına öteberi koyduğunu söyleyerek korkusunu ondan gizlemeye çalışmış. Fakat ne kadar gizlemeye çalışsa da o günden sonra ev halkı ve uşaklar onda büyük bir değişiklik olduğunu fark ediyorlarmış. Trohim kimi zaman keyifli, kimi zaman öfkeli, kimi zaman tasalı bir adammış. Çocukları, özellikle de torunlarını çok severmiş. Fakat şimdi sürekli yalnız oturan, susan, çekingen, herkese şüpheli gözlerle bakan, hatta çocuklara bile soğuk davranan biri olup çıkmış. O geceden beri başlıca işi vasiyet yazmak olmuş. Uzun zamandır uğraşmasına rağmen bir türlü vasiyeti istediği şekle sokamıyormuş. Bu iş için kendine gelen memurların hiçbirini beğenmiyor Sürekli vasiyetini değiştirip duruyormuş Yiyeceklerinde çok dikkatli davranıyormuş Bazen en sevdiği lezzetli yemeklere bile elini sürmüyormuş Çoğu zaman kendi yemeğini yemez Gidip oğlunun, karısının, kızının yemek artıklarını toplar Sadece onları yermiş Şarabı alır, odasındaki bir dolapta kilit altında tutarmış Zamanla işleriyle daha az ilgilenmeye başlamış Kazancını ve aldığı şeyleri ev halkından gizler olmuş Önceden kendisini mutlu eden malı mülkü artık sadece sıkıntı veriyormuş. Her şeyini başkalarından gizlemeye çalışıyormuş. Sonunda kendini kendi gibi Allahsız insanlardan koruyamayacağını anlamış. Ya bir de herkes oğlu ve kendi gibi bir Allah ve hesap günü olmadığını öğrenirse, işte o zaman onu öldürmemeleri, zehirlememeleri, yalanla dolanla, ya da zorla elinden almamaları için ortada hiçbir neden kalmayacakmış. Yani hiçbir şekilde kurtuluşu olmayacakmış. Öyleyse bunun bir tek çözümü varmış. O da kendi bildiğini, yani Allah ve ahiret olmadığını başkalarına söylememek, hatta aksine var gücüyle bunların olduğunu savunup, Allah'ı ve hesap gününü onlara aşılamak. Böylece Trohim hayatında son bir değişiklik daha yapmış, ve hiçbir şeye inanmadığı halde tam bir sofu kesilmiş. Salı ve cuma vuruşlarını kilisedeki bir tek töreni bile kaçırmıyormuş. Ev halkına, tanıdıklarına, hizmetçilerine bir Allah ve hesap günü olduğunu, ona inanmayanların ahirette ebedi azap göreceklerini aşılamaya çabalıyormuş. Öyle ki bütün eski düşüncelerinden vazgeçmiş ve yaptıklarından pişmanlık duyuyormuş gibi davranıyor, Allah'la ilgili düşüncelerini oğluna bile aşılamaya çalışıyormuş. Hiçbir şeyden korkulmaması gerektiğine, Allah'ın var olmadığına, istediği gibi yaşamasına hiçbir engel kalmadığına inandığı o günden, 12 Ağustos'tan sonra hiçbir şeyden zevk almamaya başlamış. Hayatındaki her şey sıkıntı ve üzüntüye dönüşmüş. Öldürüleceği, zehirleneceği, aldatılacağı, kendi çocukları arasında bile en korkunç cinayetlerin işlenebileceği korkusu bir türlü yakasını bırakmıyormuş. Bütün çevresinden şüpheleniyor, herkesten korkuyor, karısından, oğlundan, bütün insanlardan tiksiniyormuş. Öyle bir haldeymiş ki, önceleri çok sevdiği mini mini torunları bile artık kendine canavar gibi görünüyormuş. Kendi nasıl insanlardan tiksiniyorsa, onlar da ondan tiksiniyor gibi geliyormuş Trohim'e. Kimsenin kendisi hakkında kötü düşünmemesine rağmen, o her şeyini herkesten kıskanıyor, hiçbir şeyini başkalarına göstermiyor, herkese aldatıyor, bütün insanlara karşı tedbirli davranıyormuş. İnsanlara Allah, hesap günü, Erdem gibi inançlar aşılamaya çalışıyormuş. Kurtuluşunun kendini inanmadığı şeylere başkalarını inandırmakta olduğunu sanıyormuş. Sürekli artan zenginliği artık ona yalnızca korku veriyormuş. E balkını can düşmanları gibi görüyormuş. Yemek, içmek, uyumak gibi en basit zevkler bile artık ona harammış. Kendine karşı yapılacak kötü planlara alet olabileceği düşüncesiyle herkese şüpheyle bakıyormuş. İşte bu şekilde on yıldan fazla yaşayan zavallı Trohim'in garip hallerini etraftakiler fark ediyor ama ne kadar acı çektiğini bilmiyorlarmış. Bu kadar büyük olan acılarını ölümün bile hafifleteceğini ummadığı için Ölüm ona daha da ağır geliyormuş. Kendi kendine üzülüyor, acı çekiyor, sebebini bilmemesine rağmen ölümden korkuyormuş. Çünkü ölümden sonra hiçbir şey olmadığını, hayatın birden biteceğini, ölse de kalsa da hiçbir şeyi yoluna koyamayacağını biliyormuş. Trohim 13 yıl bu sıkıntıları çekmiş. Bir gün kiliseden döndükten sonra odasında kahvaltı edip Dolabında kilitli duran şarabından içtikten sonra uyumak için yatmış. Bir daha uyanamamış. Kolay bir ölüm olmuş bu. Truhim'in süslü tabutunu Aleksandr Nevski Manastırı mezarlığına kaldırmışlar. Para babasının parlak ziyafetlerini hiç kaçırmayan bir sürü dal kabuk da tabutun arkasından yürümüş. Hitabetiyle ünlü bir papaz da mezar söylevini vermiş. Ölenin erdemlerini, merhametini... Mutlu hayatını uzun uzun sayıp dökmüş. Allah'tan başka hiç kimse Net Trohimin işlediği cinayeti biliyormuş, ne de çektiği işkenceleri. Evet, onun cezası Allah'a ve ahiret gününe inancını kaybetmek olmuş. Son.